546, numaralı konu, sahabenin, Hayber savaşında her vadide zikretmeleri, evet, Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber, Hayber gazasına çıktığında, halk her bir vadiye yöneldiğinde, el Ekber, La ilahe illallah diye yüksek sesle tekbir ve tevhid getirmeye başladı, Hazreti Peygamber, nefislerinize şefkat ve merhamet ediniz, kesinlikle siz sağır ve gayb bir kimseyi çağırmıyorsunuz, işiten, yakın olan ve sizinle beraber bulunan bir zat. Atı Kibriya'yı çağırıyorsunuz, dedi, ben de, peygamber bunları söylerken tam Resulullah'ın bileğinin arkasında bulunuyordum, peygamber benim, lahavle ve la kuvvete illa billah dediğimi işitti ve, ey Abdullah bin Kaiz, dedi, buyurun ya Resulullah dedim, sana cennet hazinesinden olan bir kelimeyi haber vereyim mi, dedi, evet ya Resulullah, ver, anam, babam sana feda olsun, dedim, Hazreti Peygamber, lahavle ve la kuvvete illa billah kelimesidir, dedi.